Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahim. Jinnalhamdulillah, Nahmad uhu, Nestaqin uhu, Nestaq ufjru. Banadulillah, Minsurururra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Minsurra, Kerselahu bilhuda ve dinil haqq liyazhirahu aleddini kulli ve billahi şehidah Ve ba'd Değerli kardeşlerim Müslüman'ın akidesiyle ilgili bildiğiniz gibi dersimize, sohbetimize devam ediyoruz. Son üç haftadır Kitaplara iman, Müslüman'ın akidesinde kitapların yeri kısmını işliyor idik. Bugünkü sohbetimizde Müslüman'ın Kur'an-ı Kerim'e karşı sorumluluğu vazifesi kısmını alacağız inşallah. Selam. Değerli kardeşlerim, ben acizane Müslümanın iman ettiği kendi kitabına karşı nelerden sorumlu olabilir diye düşündüğümde bir takım maddeler çıkardım. İnşallah sizinle onu paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Müslüman'ın birinci vazifesi, kitabını koruması, muhafaza etmesi. Buradaki kastım, süslü, işlemeli kaplar içerisinde, onu bir kaba koyarak rafa kaldırması yahut da değer verdiği, toz konmasını istemediği bir şekilde bir yere saklaması değil. Bilakis onu okuması, hatta o kadar fazla okuması ki, ondan dolayı, kitabının yapraklarının yıpranması, bunu kastediyorum, ve onu anlamaya çalışması. Birinci sorumluluğu, birinci görevi bu. Çünkü, Allah Azze ve Celle'nin kitabında, radıyallahu anhum dediği, Allah onlardan razı olmuştur dediği kimseler, Bu kitabı Ana el-leyli ven Nahar, gecenin ve gündüzün bütün vakitlerinde onu okuyorlardı. Onunla hayat buluyorlardı. Allah'ın kendilerine razı oldum dediği insanlar, bu kitabı gece gündüz okuyorlardı. Birinci vazifemiz bu. Bu kitabı gece gündüz okuyup, onu usulü gereğince üsluubu gereğince anlamaya çalışmak Allahu Teala bununla ilgili innellediğine yetluna kitabı Allahi ve aakasal ve en faku minmar Nahum Sırran ve alaniye yucune ticareten le o kimseler ki Allah'ın kitabını okurlar. Namazı kılarlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak infak ederler. İşte onlar zarara uğramayacak, hiç bitmeyecek bir ticareti umarlar. Allah'ın kitabını okurlar. Birinci nitelik bu. O kimseler ki Allah'ın kitabını okurlar, namazı kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve açık olarak infak ederler. Ne olacak karşılığı? İşte bunlar hiç kesada uğramayacak bir ticareti umabilir. Öyle bir ticaret ki hem dünyada kar verir ona, sahibine hem de ahirette. Öyle bir ticaret içerisinde ki bu insanlar. Hem bu dünyada kar ederler onlar, hem de ahirette. Kardeşlerim Allah'ın kitabını okuyan, mucibince amel eden bir insan, bir insan Kur'an ahlakı ile ahlaklanır. Kur'an'ı hakkı ile okuyan ve gereğince amel eden bir insan Kur'an ahlakı ile ahlaklanır. Ve bu insan gerçekten de kazançlıdır. Sadece bu dünyaya taluk etmiyor bu kazanç. Birinci derecede dünya dünyada kazançtıdır bu insan. Hem de Allahu Teala vadi gereği ahirette. Birkaç madde aldım buraya. Hepsinin üzerinde uzun uzadıya duracak olursam bu dersi bugün bitiremem. Biraz kısa geçmek istiyorum. İzin verirseniz. İkincisi kardeşlerim. Müslümanın Kur'an'a karşı sorumluluğu, vazifesi ikincisi Kur'an'ın ayetlerini tefekkür etmek. Yani onlar üzerinde durmak, düşünmek. Bunun üzerinde fikir teasisinde bulunmak, fikir yormak, fikri yormak. Bununla ilgili Ayetler aldım, onları inşallah duyuracağım. Wahu al-ladhi arda, ve jaala fiha rawasy wa anhara, wa min kulli thamarati jala fiha zayjey nisnayn, yush liila nahar, inna fi zallik la ayat li qawmi ytefkarum. Ayetikermé, sonunda. Elbette ki bunlarda, bunlarda düşünecek, fikir yoracak bir kavim için ayetler var. İbretlik ayetler var diyor. Nedir peki? O Allah ki yeri dümdüz yaydı. Oraya dağlar yaptı. Akarsular yaptı. Ve her meyveden, yemişten çiftler bitirdi. Gece ile gündüzün üstünü örter. Şimdi Allahu Teala burada başka ayetlerde daha çok örnekler var ve hepsinin sonunda da leallehum yetefekkurun, leallehum yetezekkurun, leallehum yakilun ayetleriyle biter. Göğe bakmamızı ister. Yıldızlara bakmamızı ister, güneşi, ayı, peşpeşe sıralar ayetler. Ondan sonra da umulur ki bu insanlar bunları fikrederler. Bunlar hususunda fikirlerini çalıştırırlar, akıllarını kullanırlar, düşünürler diye tembih eder Allah-u Teala. Şimdi burada o Allah ki yeri dümdüz uzattı yaydı. Sonra oraya dağlar dikti. Dağlar yaptı. Bir başka ayet-i kerime yeryüzü bir tarafı diğer bir tarafına daha meyilli olmasın diye. Dengeli olsun diye böyle yaptı der. Sonra orada nehirler akıttığından bahsediyor. Sonra Gecenin gündüzü örttüğünü söylüyor ve bunda ayetler olduğunu söylüyor. Kimin için? Düşünen, tefekkür eden bir topluluk için. Herkes için değil. Yani biz normalde bir yerden bir yere intikal ederken dümdüz araziler görüyoruz. Bazısı arazi, arazisi, bazısı ekine, ekime müsait olmayan arazi. Bazı, bazen dağları görüyoruz. Bunlar hiç normal defalarca gördüğümüz bir şey. Hiç bunlar hususunda aklımızı kullanmıyoruz biz. Hiç. Nadir insanlar olabilir. Yani bu Allah'ın bir ayeti. Yani dümdüz bir ova gördüğünde bu Allah'ın bir ayeti. Yüce yüce dağları gördüğünde bunlar Allah'ın ayeti. Akar suları gördüğünde bunlar Allah'ın ayeti. Yani bunlar Allahu Teala'nın bize musahhar kıldığı, emrimize amade ettiği birer nişanesi ona delalet ediyor. Kendisini var edene delalet ediyor. Ona işaret ediyor diye aklımıza gelmiyor. Çok nadir insanların aklına geliyor. Oysa ki Allahu Teala okuduğu ayeti kerimede bunlar bunları yaptığını ve ve tefekkür edecek bir toplum için bunlarda ayet olduğunu, ibret olduğunu söylüyor. Şimdi bir akarsu nasıl ibretlik bir şeydir? Düşündünüz mü hiç? Bir akarsuyu gördüğümüz zaman, bir nehri gördüğümüz zaman bu nasıl bir ayettir? Bunun neresini tefekkür edeceğiz? <gülüyor> bir dağ gördüğümüz zaman Bu bir tefekkür edilecek mesele mi? Kur'an'ın bütünlüğüne baktığımız zaman evet. Şimdi suyun, suyun aslı kardeşlerim her şeyin hay olmasını sağlıyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki biz her şeyi su ile yarattık. Her şeyin aslı o. Her şeyin aslısı öyleyse o Allahu Teala'nın bir ayeti, hem de çok önemli bir ayeti. Bu bizim aslımızdır ve Allahu Teala neyi bitirdiyse bununla bitirmiştir. Neyi yarattıysa bununla yaratmıştır diye tefekkür etmek. Biraz önce söylediğim gibi dağları gördüğümüz zaman bu yeryüzü için bir dengeyi sağlıyor. Boşuna konmadı bu dağlar. Bir kısmının, diğer bir kısmına dengesiz olmamasını, bir bazı kısmının, alçakta bazı kısmının yukarıda olup meyil etmemesi için. Ve emsali şeyler. Yine gece ve gün, gündüzün bir ayet olduğu, gecenin gündüzün üzerinde bir örtü olduğu, onu örttüğü, Başka ayeti kerime bu ayeti kerimeyi tefsir ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Geceyi sizin için dinlenme yaptı. Gündüzü sizin için, maişet için yaptı. Gündüzü siz rızık kazanmak için aydınlık yaptı geceyi ise yorgunluğunuzun üzerinden gitmesi için, dinlenmeniz için perde kıldı. Bunların hepsi Hepsi istisnasız bir şeye delalet ediyor. Kendilerini var eden Rabb'a, kendilerini var eden Allahu Teala'ya delalet ediyor kardeşlerim. Aynı konuyla ilgili bir başka ayeti kerimesi, ayeti kerimeyi okuyorum. Evelem yetefek fi enfusihim. Onlar kendi nefislerinde, kendi içlerinde düşünmediler mi ki Allahu Teala gökleri ve yeri ve bu ikisi arasındakini hak ile takdir edilen bir zaman için yaratmıştır Bunlar göklerin yaratılışı yerin yaratılışı hak ile yani Allahu Teala'nın doğru ve gerçek hükmü ile ne zamana kadar kendisi için takdir edilen bir ecele kadar وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ Sonraki, bu hatırlatmadan sonraki ayet çok enteresan. Yani ma kapline açıklık getiriyor. Allahu teala Allahu Teala gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakini hak olarak yarattığını ve bunlar için bir ecel takdir ettiğini söylüyor. Sonra ne diyor biliyor musunuz? İnsanların çoğu Rabbi ile karşılaşmayı inkar eder. Oysa ki Allahu Teala gökleri yaratmıştır, ona bir ecel takdir etmiştir, ona bir yaşam zamanı takdir etmiştir. Ecel denen şey bu. Allahu Teala yeri yaratmıştır, gökler ile yer arasında ne varsa ki ayeti kerime vama beyinehuma. Bu ikisi arasında her ne varsa onların hepsini hak ile yaratmıştır ve bir ecel takdir etmiştir. Buna rağmen yani gökler için bir ecel varsa, yer için bir ecel varsa, gökten yere kadar ne varsa bu ikisi arasında, hepsi için bir ecel varsa, bir ömür varsa daha doğrusu, anlayacağımız dilde söylüyorum. İnsanlar nasıl olur da Rabbi ile karşılaşmayı unmaz. Bunu inkar eder. Onun içinde bir ecel vardır ve bu mutlaka gerçekleşecek. Ve görüyoruz ki birçok insanlar kendi gözümüz önünde, yakınlarımız, akrabalarımız, dostlarımız, arkadaşlarımız hepsi gidiyor. Kardeşlerim, Allahu Teala bu gökleri, yeri ve bu ikisi arasındaki nesnelerin tamamını nasıl hak olarak yarattıysa onlara. Onların zamanı geldiğinde de onları yok etmek yine hak olarak gerçekleşecektir. Bu Allah'ın vaadidir. Ve ecelin müsemma isimlendirilen bir ecel vardır onun için. Buna rağmen ve inne ketira minen nasibili rabbihim le kafirun. Buna rağmen insanların birçoğu Rableriyle karşılaşmayı inkar ediyorlar. Buna karşı kafirlik ediyorlar. Yani bunu örtüyorlar, bu yoktur diyorlar. Ayetin başında ne demişti? Evelem yetefekkarû fî enfusühüm. Bunu kendi içlerinde düşünmeli, tefekkür etmeli değiller miydi? Bunlar gerçek. Yani bir göğe baktığı zaman... Yaşadığı yere baktığı zaman, bunun Allah tarafından var edildiği, bunu bir beşerin yapamayacağını, dolayısıyla bu hususta Allah'ın, Allah'ın açıklamasını, izahını tasdik etmesi gerektiğini düşünmez mi bir insan kendisi içerisinde? Eğer bu gök varsa, bunu yaratan bir varsa, onun vadi hak, onun vadi hak, bu gerçekleşecek. ومن آياته أن خلَّقَ لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. Bir başka, tefekkür meselesi. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. Onun ayetlerinden biri de sizin için sizin nefsinizden ...onunla sukuna eresiniz diye eşler yaratmasıdır. Sizin... ...kendi nefsinizden, sizin için... ...onunla sukuna eresiniz diye eşler yaratması da yine onun ayetlerindendir. Yine tefekkür edilmesi gerekir. Ve... ...sizinle onlar arasına sevgi koyması şevkat koyması, merhamet koyması yine onun ayetlerindendir. Burada Allahu Teala Allahu Teala ilk yaratılmaya işaret ediyor. Yani sizin için sizin nefsinizden kendisiyle sukuna eresiniz diye eşleri yaratması. Bizim eşlerimiz bizim nefsimizden değil. Ama bizim bizim dip annemiz Hava validemiz, eşinin nefsinden canından yaratılmış olduğu için oraya işaret ediyor. Dolayısıyla bizim eşlerimizi de aynı mesabeye indiriyor, bir teşbihle. Sonra diyor ki bunu bunu onunla sukuna eresiniz diye böyle yaptı. Nasıl bir e, erkeğin? eşiyle eve geldiği zaman çocuklarının arasında sukunu söz konusuysa, gündüzün bütün meşakkatini, sıkıntısını onlarla teselli buluyor, atıyorsa, eşleri de onlar için aynı durumdadır. Onlar da onunla sukuna eriyorlar. Sonundaki ayet buraya işaret ediyor. Ve, ve sizinle onlar arasına sevgi koydu, merhamet koydu. İnne fi zalikale ayatin kuşkusuz ki bunda tefekkür edecek düşünecek fikir yoracak kimseler için topluluklar için elbette ayetler var ibretler var. Bunu da tefekkür etmemiz gerekiyor. Neden bir insan neden bir insan erkek cinsi olan insan eş ister? Ona hep muşt muhtaç hisseder kendisini. Bulu çağına geldiğinde başlar bu istek, arzu. Bu koyduğu sevgiden dolayı. Ve Allahu Teala bununla sukuna ermemizi takdir ettiği için erkeğin kadınla sukuna ermesi, kadının erkekle sukuna ermesi için çünkü bundan sonra inne fi zalikele ayetullil لِقَوْمِنْ يَتَفَكَّرُونَ Tefekkür edecek bir topluluk için bunda ayetler var. Diyor. Ayet de demiyor. Ayat çoğul getiriyor. Ayetler var. Düşünen insanlar birçok ibreti buradan çıkarabilir. Yine Kur'an'a karşı tefekkürle ilgili bir ayet daha söyleyeceğim size. Bu önemli olduğu için burada birçok örnek aldım aslında. Ancak uzatmamak için bir tane daha örnek zikredeyim. Diğer kısma geçeceğim inşallah. El-lezîne yedhkurûnallâha gıyâmen ve kuûden ve alâ cunûbihim. Ve yetefekkarûne fî hâlgı-ssemâvâti vel ardı rabbena mâ halekte hâzâ batıla. O kimseler ki Allah'ı ayakta oturarak yanları üzereyken zikrederler. Allah'a ayakta oturarak yanları üzereyken kulluk eder. Bu ayetin tefsirinde alimlerimiz diyor ki bu ayet bu ayet her halükarda Allah'a kulluğu anlatıyor bize. Eğer buradaki yelkurunla, zikrederlerle, irade edilen namaz kılmaksa, bir insan Rabbine sahih ve sağlam iken ayakta namaz kılar. Ayakta namaz kılamıyor ise oturarak namaz kılar. Oturarak namaz kılamıyor ise yatarak namaz kılar. Bu ayet ona işaret eder diyorlar. Her ne kadar bu ayet ona da işaret etse, hükmü geneldir. Biz Allah'a ayakta yürürken veya dururken, otururken veya yanımız üzere yatmış iken Allah'ı zikrederiz. Onu tesbih ederiz. Ona dua ederiz. Bunun tamamı kulluktur. Yani ayakta, oturarak ve yanı üzereyken Allah'a kulluk eden insan. Ve Allahu Teala Bu halleriyle övüyor onları. O müminler, o kimseler ki Allah'ı ayakta, oturarak ve yanları üzereyken zikrederler. Ve tefakkaruna fi halqi's semawati vel ard. Ve Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın gökleri ve yer, yeri yaratmasını tefekkür ederler. Ey Rabbimiz, sen bunu boş yere batıl olarak yaratmadın derler. Bir insan ayaktayken Allah'ı zikretmesi, bu ayeti, başını bu kısmıyla tefsir edelim. Bir insan ayakta olduğu halde göklerin <gülüyor> derin uzantısını tefekkür etse, direksiz olarak onların durmasını, bunu durduran güç nasıl bir güç olsa gerek dese, bu tefekkürdür işte o anda ve Allahu Teala'yı o anda zikre demektir bu. Ille de Allah Allah demek değil zikir, kesinlikle böyle değil. Zihninden bunu düşünmesi Allah'ı zikretmesidir o anda. Çünkü zikir hatırlamak demektir bir manası da. Her ne kadar zikrin bir manası dille telaffuz ise de Bir şeyi telaffuz etmek ise de diğer bir manası zihinde onu canlandırmak demektir zikir. Yani kişi gökleri gö gözünü dikse göğe o güç yani bu semavatı benim gördüğümün daha fevkinde bunun yedi katı vardır. Hangi güçtür bunu direksiz olarak böyle tutan dese düşünse. Tefekkür etse, tezekkür etse o anda, o anda zikir halinde bu insan. Bunu ister oturarak yapsın, ister yanı üzere yapsın, fark etmiyor. Ve ayeti kerime, وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ Göklerin ve yerin yaratılışında Allah'ın onları yaratmasını, yaratmasını tefekkür etse bir insan, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ Bunu söylemek gayri ihtiyari insanın diline gelir. Ey Rabbim sen bunları boş olsun, eğlence olsun, oyun olsun diye yaratmadı. Daha önce okuduğumuz ayeti kerime neydi? "Ma vel arda ve illa bil Allah gökleri, yeri ve o ikisi arasındakileri sadece hak ile yarattı. Hak olarak yarattı. Ayeti kerimesini anlarım. Batıl olarak yaratmadı. Hak olarak yarattı. Onun bir işlevi var. Bilelim bilmeyelim. Her şeyi bilmemiz gerekmiyor. Ama gözümüzle gördüğümüz şey yani gökler niye yedi kat? Neden yedi kat yapmıştır Allahu Teala? Altı kat yapmamıştır, beş kat yapmamıştır. Var mı cevabı? Kur'an-ı Kerim söyleseydi, açıklasaydı, onun mütercimi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem açıklasaydı, başımız gözümüz üstüne. Sadece hak olarak yaratıldığından bahsediyor. Ve onlar için bir ecelden bahsediyor. Biz de diyoruz ki, biz de diyoruz ki, Rabbimizin bize öğrettiği gibi, Rabbena ma halakta haza batıla, Ey Rabbimiz sen bunu batıl olarak yaratmadın. Haşa ve kella sen bundan münezzehdin. Sübhaneke <Sessizlik> fakina azaben Seni tesbih ederiz, seni tenzih ederiz. Seni bütün kusurdan, ayıptan, noksanlıktan beri ederiz. Subhanenin içerisinde birçok mana var. Birinci manası tenzih manası. Ey Allah'ım sen... Tenzih ediyoruz, sen paksın, sen kusurdan, noksandan, eksiklikten, ayıptan ne varsa hepsinden paksın, berisin demek. Sonra seni dilimizle ediyoruz sana övgüde bulunuyoruz, sena ediyoruz demektir bu subhane kelimesinin manası. Onun için biz hem rükuda hem secdede hangi kelimeyi kullanıyoruz? Subhana Rabbiyal azim, Subhana Rabbiyel ala diyoruz bu kelimeden dolayı bu içerikten dolayı biz belimizi eğiyoruz. Hiç kimseye eğmediğimiz belibimizi belimizi Rabbimize eğiyoruz. Ne diyoruz? Subhaneke diyoruz değil mi? Subhan Rabbiyal Azim. Subhan Rabbiyal Ala. Nerede? En değerli yerimizi secdeye koyuyoruz. Belimizi büküyoruz orada. Bu manalardan dolayı. Bunları Bilmemiz gerekiyor. Subhaneke fâkına azâben nâr Ayakta oturarak yanı üzere Allah'ın yarattığı gökleri, yeri tefekkür edip de Allah'ı batıl iş yapmaktan tenzih edenler ne diyorlar? Ateş azabından bizi koru. Bu da zikir. Bu da Allahu Teala'yı Allah-u ayakta ayaktayken zikretmek, oturarak zikretmek, yanı üzereyken zikretmek. Biz ayakta yürürken aklımıza bir günahımız gelse, Ey Rabbim bizim günahımızı bağışla, bizi ateş azabından koru desek, ayakta Allah'ı zikretmiş oluruz. Bu oturarak olmuş olsa, İşte aynı zikrin içerisine girer. Veya yan üzere yatıyorken hatırlasak Allahu Teala'nın ateşini, cehennemi ve diğer isimlerle anılan Allahu Teala'nın azabını Kur'an-ı Kerim'deki vaadini, vaidini hatırlasak ve desek ki ey Rabbimiz bizi ateş azabından koru desek işte Allah'ı zikretmiş oluruz. Kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e karşı ikinci sorumluluğumuz, mesuliyetimiz neydi? Kur'an'ın ayetlerini tefekkür ve tezekkur etmekti. Birkaç kelime söylemeye çalıştım bununla ilgili. Kur'an-ı Kerim'i okursak, Kur'an-ı Kerim'i okursak, biraz önce size üç tane ayet okudum. Onun yüzlerce katı tefekküre, tezekküre davet eden ayetler var. Okursak onları görürüz. Kardeşlerim, Kur'an'a karşı sorumluluğumuz, mesuliyetimiz başlığı altında. Üçüncüsü, Kur'an'ın helallerini helal, Haramlarını haram kabul etmemiz gerekiyor. Mesuliyetimiz, sorumluluğumuzun üçüncüsü bu. Kur'an-ı Kerim bize neye helal dediyse o helal. Bitmiştir. Neye haram dediyse o da haram. Müminlerin sıfatı neydi? Semina ve etanaydı. Değil mi Kur'an-ı Kerim'de gelen müminlerin sıfatı? işitti kitap etti. Semina ve etanâ. Ya eyyühellezîne âmenû la Tuharrimu tayyibâti mâ ahallallâhu lekum wa la ta'tedu innallâhe la yuhubbul mu'tedîn. Ey iman eden kimseler! Allah'ın sizin için helal yap yaptığı temiz şeyleri haram etmeyin. Ey iman eden kimseler Allah'ım sizin için helal yaptığı temiz şeyleri haram yapmayın ve aşırı gitmeyin, haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın. Kuşkusuz ki Allah haddi aşanları aşırı gidenleri sevmez. Katilul lazina la yu'minuna billahi wala bil yawmil wala yuhrimuna ma harramallahu wa rasulu wala yadeenuna deenal al minal lazina utul kitabu hatta yu'tul jizyata an yadin wahum sagirun Allah'a ahiret gunune iman etmeyen Allah'a ve ahiret gunune iman etmeyen, Allah'ın ve Resulü'nün haram yaptığı şeyleri haram saymayan, hak dini din edinmeyen, kitap ehli kendilerine kitap verilen kimselerle alçalmış bir halde elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Bir toplulukla savaşmamızı emrediyor bu ayet-i kerime. Kim o topluluk? Allah'ın haramlarını haram saymıyorlar bu insanlar. Resulünün haram dediği şeyleri haram kabul etmiyorlar. Hak dini de din olarak kabul etmiyorlar. Yani İslam dinini din olarak da kabul etmiyorlar. Bunlar alçalmış bir halde elleriyle size cizce verinceye kadar bunlarla savaşın. Burada konuya esas aldığım benim burada Allah'ın haram saydığı, Allah'ın haram saydığı şeyleri haram saymayan. Bu ayeti kerime Müslümanların dışında Allah'ın haram dediğine, Resulünün haram dediğine, hak dine girmeyenler. Hak dini din olarak kabul etmiyor, Allah'ın haramlarını haram saymıyor Resulünün haramlarını haram saymıyor. Bir. Bir de Müslümanlara hitap var burada. İki tane ayet aldım. Bir üçüncüsünü de inşallah size duyuracağım. Bir, gayrimüslimlerle ilgili hitap var. Konuyla ilgili. Allah'ın haramlarını haram deme dememe, helallerine helam, helal dememe ile ilgili. Bir, gayrimüslimlerle ilgili bir hitap. Bir de Müslümanlarla ilgili hitap okudum size. Müslümanlarla ilgili hitapta ne diyordu Rabbimiz? Ey iman eden kimseler, Allah'ın sizin için helal, helal dediği, helal yaptığı temiz şeyleri haram yapmayın. Birincisi bu. İkincisini de biraz önce size okudum. Tövbe suresindeki ayeti kerimeyi. Üçüncüsü ise kardeşlerim. Yine Müslümanlara hitap. Örnekli bir ayeti kerime aldım. Mesele iyice anlaşılsın diye. Ya eyyühellezine amenu kulu min tayyibatima rızaknakum veşkuru lillahi inkuntum iyyahu tabudun. Ey iman eden kimseler! Eğer gerçekten de Allah'a kulluk ediyor iseniz size Rızık olarak çıkardığımız temiz şeyleri yiyin. Sizin için çıkardığımız temiz şeyleri yiyin. Eğer sadece ve sadece Allah'a kulluk ediyorsanız. Oysa ki başında ya yüllezine amenü ile başlamıştı. İman edenler kime ibadet eder ki? Sonundaki ayetin manası ne peki öyleyse? İman edenler Allah'tan gayrı kime ibadet eder ki? Sonunda inküntüm iyyahu tabudun diyor. Eğer siz gerçekten sadece ona kulluk ediyorsanız, müminler farkında olmadan veya Müslümanlar farkında olmadan Allahu Teala'nın dışındaki varlıkların sözünü tutmaya başlar da bazı şeylere helal, haram demeye başladığında onlara itaat ederse. Sadece ve sadece Allah Allah'a kulluk ediyor hükmünden çıkar. Buraya bir dikkat çekme var. Sadece ve sadece Allah'a kulluk ediyorsanız onun sizin için çıkarttığı temiz şeyleri yiyiniz. Çünkü Allahu Teala sizin için sadece ve sadece temiz şeyleri çıkartmıştır. Temiz şeyleri mübah kılmıştır, emretmiştir. Çirkin şeyleri ise Pis şeyleri ise size yasaklamıştır. Mesela bu ayeti kerimeyi söylüyor, sonra da yenmemesi gerekli gereken bir takım şeyler söylüyor. Mesela innema harrama meyte size leşi haram etti. Ve domuz etini. Ve ma uhulle bihi Allah'ın gayrısı adına boğazlananlar. Bunları yemeyin mesela. Al szóval, örnek. Inna ma haram alyikum a meyte. Sze leshi, uddeme, domuzun etini, vama uhille bihi le gairilla. haram harametti. Örnek olarak. Bunlar pis. demek istiyor. Ama sizin için tertemiz çıkarttığı şeyler ise onları iyi. Sonra bu saydığı bunlar haramdır dediği şeyleri istisna ediyor. Bir insan zorunlu bir duruma düşerse diyor, çaresiz kalırsa çünkü Allahu Teala ayet i kerimede geldiği gibi ümünlere karşı çok şefkatli, çok merhametli. Onların helak olmasını, onların helak olmasını istemez. Onların helakine göz yumaz. Mecbur kalırsanız diyor ayetin devamında Eğer mecbur kalırsanız tekrar tekrar yememek şartıyla ölmeyecek kadar ondan yiyebilirsiniz devamındaki ayette Femenuttura gayre bagin haddi aşmadan mecbur kalan kimse için ve adin tekrar tekrar yememek şartıyla fela ismaley ona o zaman günah yok Allaha gafûrun Rahim Allah çok bağışlayan, çok merhamet eder. Helallerini helal addetmek. Haramlarını haram addetmek. Dördüncüsü, bilmeden, din hususunda bilgisizce, Bu helaldir, bu haramdır demek, dememek daha doğrusu görevimiz. Dini bir elimizde delil ve o delil hakkında bilgi olmaksızın herhangi bir hususta bu helaldir, bu haramdır dememek. Görevlerimizden biri de bu. Onunla ilgili ayeti kerimeyi size okuyayım. Wallátaqolu lima tisfus al snetukum al kázbe? Haza hálalun, vaza haramun? Li tafteru al Allah al kázbe? Inn azzina yafteru al Allah al La yflihun? Dillerinizin yalan olarach niteledi? Şu helaldir, şu haramdır demeyin. Yani bir insan dinde bilgisi olmadan bir şeye bu helaldir dediği zaman yalan olarak nitelemiş oluyor onu. Onu yalan olarak nitelemiş oluyor. Akıbeti ne peki? Akıbeti لِتَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَةِ Allah'a iftira etmek. Allah'a yalan isnat etmektir bu. Öyle kolay değil. Bu öyle basit bir şey değil. İnsanın bilmeden bir meseleye helal demesi, haram demesi öyle kolay değil. Bu kadar ucuz değil bu. Ama günümüzde çok ucuz. Ama bu iş günümüzde çok ucuz. Kardeşlerim, bu mesele beni o kadar çok üzüyor ki ya. Herkes din hakkında konuşuyor biliyor musunuz? Dini bir mesele açıldığı zaman, dini bir mevzu açıldığı zaman adamın hiç bilgisi yoksa bile ne din meselesinde konuşabiliyor cesaretle. Basit bir örnek vereceğim burada durayım. Basit bir örnek vereceğim. Bir insan sanayiye gitse, şu yeni sanayiye mesela, orada basit esnaflar var, kalaycı, şudur, bakıcı bilmem ne, İçerisinde çay demledi, demleyip içtiğimiz demlikler var ya, bir müddet sonra çaydan dolayı içeri ne oluyor? Simsiyah oluyor. Dışı da kirleniyor, isleniyor değil mi? Biz ne yapıyoruz biz bunu? Oraya götürüyoruz. Esnafa teslim ediyoruz. Tekrar güzel hale getirsin. Onu silsin, parlatsın diye. Ben bu işi yapabilir miyim mesela? Siz bana getirseniz, kullandığınız o çaydanlıklarınızı, demliklerinizi, ben bu işleri öyle içini dışını güzelce parlatabilir miyim dersiniz? Ne diyorsunuz? Veya onun usunda o Usta size bir bilgi verebilir miyim? Meseleyi biraz daha yükseltelim. Biraz daha önemli işe. Mesela torna, Ter, torna tezgahının başına geçip de ben bir parçaya bir biçim, bir model verebilir miyim? Adamlar oraya en azından bir 10 sene, 15 sene, 20 sene gidiyorlar. Çıraklık yapıyorlar, kalfalık dönemi var, ustalık dönemi var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben bu işi becerebilir miyim? Yani iddia etsem ben bu iş gerçek olur mu? Siz inan siz inanır mısınız? Abi insan din hususunda hiçbir emeği yok, hiçbir gayreti yok. Bu hususta birkaç tane kitap okumuş, birkaç tane adamın akidesine inancında nerede yani Kur'an'a karşı, hadislere karşı, dine karşı, fıkka karşı bu adamın akidesine, akidesine birikimine ikimine bu hususta neleri feda etmiş, ne kadar ömür tüketmiş, hiç sıfır ama birkaç tane kitap okumuş ahkam kesiyor. Bu toplumda o kadar çok ki bu. Benim kastım şurada bu bu kelimeleri söylerken benim kastım hiç kimse. Ama ben size nasihat ediyorum. Ben size nasihat ediyorum. Bu benim vazifem. Çünkü Allahu Teala misal kaldı. Bilenlerin Bilmeyenlere bildiklerini öğretmesi üzerine misa kaldı. Şurada konuştuğum şeyler, konuştuğum şeyler Kur'an ve sahih hadisin dışında bir şey olursa onu siz ne yapın biliyor musun? Ayağınızın altına alın, üzerine de tükürün o konuştuklarımı. Eğer Kur'an ve sahih hadisin dışına çıkarsam, herkese karşı böyle olun. Herkese karşı böyle olacaksınız. Bu dinin sahibi Allah. Ondan başka bu dinin sahibi yok. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem onun mübelliği ve mübeyyini. Bu dinin tebliğcisi ve insanlara açıklayıcısı resul sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra onun ümmetinin en hayırlıları, Allah'ın kendilerinden razı olduğu o insanlar... Rablerinin kitabındaki hak olan ne varsa onu kendisinden sonraki insanlara tebliğ etmiştir. Bu bu silsile zincir devam ediyor. Biz de bizden sonrakilere anlatacağız, siz de anlatacaksınız. Ama siz, siz, dikkat çekmem burada, delilini bilmediğiniz bir meseleyi insanlara anlatmayın. Yanlış bir şeyler anlatırsınız, vebali sizin üzerinizde olur. Delilini bilmediğiniz bir şey insanlara anlatmayın. Çünkü ayeti kerime Nehi ile başlıyor. Söylemeyin. Bu fıkıh usulünde nedir? Nehi sigasıyla gelen her şey haramdır. zina, Zinaya yaklaşmayın. Zinaya yaklaşmak ne? Haram. La tekulu Söylemeyin neyi dilinizin yalan olarak nitelediği bir takım şeylere bu helal bu haram demeyin. Demek ne mi? Nedir o hüküm olarak. Yani bir insanın bilmediği hususlarda, bilmediği bir meselede yalan yere dilinin bir takım nesneleri bu helaldir bu haramdır diye nitelemesine yasak. Ve la diyor çünkü Allahu Teala. Dolayısıyla haram söylemesin. Çünkü çünkü böyle yaptığı zaman li teftiru alallahi'l kezbe siz Allah'a yalan isnat edersiniz Allah'a Allah'a iftira etmiş olursunuz. İnnellezine yaftiruna alallahi'l kezbe la yuflehun. Allah'a iftira edenlerse felaha ermez. Allah'a iftira edenler Yalan olarak bir şeyi isnat edenler asla felaha ermez. Felah ne biliyor musunuz? Felah kurtuluş kurtuluşa eremezler diyor. Bu Allahu Teala'nın hükmü, vaadi. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Kul eraytum ma enzelallahu lekum min rizqin fe cealetum minhu haraman ve halala kul Allah'u edin am alallahi alellahi tefterun de ki ey rasul ey görevli kişi ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem söyle Allah'ın sizin için rızık olarak indirdiği herhangi bir şeyi görüyor musunuz Biliyor musunuz onu siz Bazen helal dediniz, bazen haram dediniz. Onu haram ettiniz veya helal <gülüyor> ettiniz. Allah'ın size rızık olarak indirdiği bir şey hakkında helal dediniz, haram dediniz. Bu sözünüzü görüyor musunuz? kul Allahu ezzinelekum. Sizin böyle söylemenize Allah mı izin verdi? Bu izini kimden aldınız siz? Ayete bak buradaki istifam istifamı inkari Allah böyle bir izin vermedi demektir bunun manası buradaki istifam soru edatı istifamı inkari denir Arapça kuralda yani bunun manası şu tefsir usulüne girsek Allah böyle bir izini vermedi size siz niye böyle söylüyorsunuz öyleyse. Em Alallahi Allahi yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Yoksa siz Allah'a iftira mı ediyorsunuz? Bir insanın hükmü bu, Allah'a göre. Bilmediği hususta, bilmediği bir hususta din meselesinde bir insanın konuşması Allah'a iftira. Bolca yapsın dileyen. ben birkaç madde almıştım buraya. Ama yarısına ancak gelebildim. <gülüyor> Takdir edilen vakit doldu. Ne dersiniz? Bir saat daha oturmaya hazır mısınız? Yoksa gelecek haftaya mı? Teyir edeyim. Gelecek. gelecek haftaya tehir edeyim. İnşallah. Allah razı olsun. Amin. Amin. Amin. Arkadaşlar şuradan bir tane kitap verir misinizhalbına evet.